Elhamdülillah, Euzubillahimineşşeytaniracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemine. Vessalatu vesselam. Ve la Resulü'nün Muhammedin ve Alâliye ve Sallâb-ı Esmâin. Ashab-ı Kiram arasında bir takım olaylar çıkmıştır. Bunlar Efendimiz zamanında beyan edilmiştir. Kendisi bizzat sallallahu aleyhi ve sellem bir takım fitneler çıkacağını söylemişti. Kaybi olarak bazı haberleri Allah'ın izniyle söylemişti. onlar tek tek hukuka geldi ve Hasan Cam arasında bir takım tartışmalar oldu. Aziz Osman şey dediğince karşılık oldu. Katiller bulunamadı. Katillerin bulunup kızas yapılması ıslahın emridir. Olmayınca Batı Halifesi olan Halis Halefediniz takım itirazlara maruz kaldı. Onları durdurmak istedi. Böylece iki taraf Sonunda Cemal Vakası denen bir savaşla karşılaştı. O savaşta Azdar Efendimiz Galip geldi, muhalifleri bir kısmını bastırdı. Fakat Şam'da vali olan Muaviye Radya Yalan aynı şekilde tekrar Azdar Efendimizin katillerinin bulunması, kısasını yapılması için kendisi harekete geçti. Halife varken başkasının icraat yapması uygun olmaz. bu asi olmak olur. Böylece Hazreti Alemimiz onu da üzerine güldü ve Sıfın denen yerde yine savaş oldu. Birçok Müslüman katlı oldu. Bir takım ashabı olan şehit oldu. Sonra da suh edildi ve iki tane halife şeklinde ümmet bölündü. Gerçi Hak halife Hazreti Alemimizdir. Diğerleri de emrin-i müminin olarak bulunduğu bölgede reis olmuş oldu, baş olmuş oldu. Bu durum Hazreti Hasan Radevan'ın geçip altı ay sonunda Şam üzerine yürüyerek sonunda sulhu teklif etmesiyle, iki tarafın anlaşmasıyla ve verilen nebevi haberle iki cemaatin, iki büyük cemaatin iki İslam cemaatinin, iki bölümünün ittifak edeceği, sulh edeceği haberle noktalamış olduk. O sene iştima senesi baksana demiştir. Böylece bu fitne kalktığı bütün Müslümanlar Muaviye Radevran'a biyat etmiş oldu. Bu biyat artık emir mümin olarak kendisini kabul etmesiyle son bulmuş oldu. Artık bundan sonra müstehila işte fethi kaldırmış, zulmetmiş, falan etmiş, falan etmiş, sözü geçersizdir. Ümmetin uleması, büyükleri, bütün ashab-ı selam, ödenebiliyor herkes, Üstelik Hazret Hasan Efendimiz El-Beytin İmamı El-Beytin İleri ve böylece Ümmet-i Muhammed'in ittifakı için kendi hakkından feragat etti ve İslam'ın belirini sağlamış oldu. E Hazret Hasan Efendimiz bunu kabul ediyorsa başkası ne konuşuyor? Kendisine ne yaptı demek ki? Hazreti Muhabir'e fiyat etti. Razı oldu. Daha ileri geri konuşanlar çok yalnız söylüyorlar. Üstelik Hazreti Muhabir adam 168 tane hadis şerif vermiştir. O rivayetlerde bakıyoruz birçoğu dinimizin önemli meseleleridir. Ezan okunken dinlenmesi hakkında karşılıyor. Et-Tayyat'ın okunuş şekli, Kadev Gecesi'nin 27'nin gecede olduğu, e, hayırlığınız ehline hayırlıdır, rivayeti. Birçok rivayetler onun tarukiyle geliyor, onun rivayetiyle geliyor. Dolayısıyla dinde yeri büyüktür. Yapılan tartışmalarda da hazret karşı çıkmasında hatalıdır. Buna da iştihat hatası deniyor. Bundan öteye bir şey söylemek, Ashab-ı Kiram'a düz atmak olur. Onlara düz atan Efendimiz'i düz atmış olur. Onları seven, Efendimiz'i sevdiği için sever. Onları sevmeyen, Efendimiz Efendimiz'i sevmediği için sevmez. Bu kaidenin tersi böyle çalışır. Zaten ayet-i kerimede, İzlediğiniz için teşekkürler. Onlarla kafirler öfkelensin için. Onların hariyeler, onların gelişmesiyle, onların İslam'ın her tarafın merşe dikler, öfkelensin diye Cenab-ı Hak böyle yaptım diyor. Bu ayet-i kerime ve birçok ayet gelmiştir. Daha sonraki olan tatlitlerinde, kusurlarında, tartışmalarında, istihad meselesi vardır. Oraları kurcalayanlar haksız yapmışlardır. İmam-ı Şahfı diyor, O bir kanıdı. Allah-u Teala elimizi öyle sokmadı. Biz de dilimizi sokmayalım. Ya, dilimizi sokmayalım, burnumuzu sokmayalım. Bu işleri kuzalamayalım. Kuzalarsak itikadımız bozulur. Ve yani, enesunetten hariç kalırız. Ne huzuruyla. Şefa attığında mahrum oluruz. Allah-u Teala fitne çıkaranlara hatta aşanlara fıstık vermesin. Merhamdülillah.